Arkadaşlar bağlantı kesildi yine evden giriyorum. Demek ki evdeki internetten çok rahat girilemiyor. Kusura bakmayın. Vesaire söylerse nehu aniyen bi nur Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Üçüncüsü bu nurda baksa Muhammed aleyhissalimdir. Vadafu <gülüyor> uli rafsi teşrifa lehu ve nuruhi dal kad nurillah o yani. Allah'ın nuru ifadesinde neden mesela ve selam Muhammed de nurillah dedi. Allah'tan e, Peygamberimiz Aleyhisselam'dan nur olarak bahsedilirken e, onu onun kadru kıymetini şerefini e, ifade etmek üzere bu kullanıldığı diyor. Böyle bir ifade kullanıldı. Burada antipelende şunu söyleyeyim. Hakikati Muhammed'iye yani Nur Muhammed'in meselesi vardır ya özellikle tasavvufta. Kur'an-ı Kerim'de Buna delil bulmak isteyenler, rebi getirdiği delillerden birisi budur, bu ayettir. Ancak bu e, çok sağlam bir delil değil. Benim bu konuda yazdığı bir vakale var, bakabilirsiniz. İşari tefsirlerde, hakikati ı diye. İnternette de bulabilirsiniz. Bu Cuma günü de var varayla hayatta bu konu üzerinde bir panel yapılacak. Ben de katılacağım inşallah, panelist olarak vakti müsait olanları da oraya bekleriz. Cuma günü saat 2'de Barbarayla Hayat'ta Nur Muhammedi paneli yapılacak. Al-Kâbî'in o Sa'id İbni Cübeyir'in Bu görüş kağıtta Sa'id İbni Cübeyir'den nakledilmiş. şöyle olur. mesel Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Yani ee, Rasulullah Muhammed Aleyhisselam'ın beseli şuna benzer demek olur. O zaman buradaki temsil peygamberimizle alakalı. olur. rabiu enne nure subhanehu el-edilletu el-dalletu ala ve adlihi Burada doğrudan maksat, Allah'ın doğrudan baksat nedir? Allah'ın birliğine ve adaletine götüren delillerdir. Buradaki ışık delil var aslındadır aleti şeffafı zühuri ve vuduhi misl-i Öyle deliller ki aleti aledeler sıfatı. Öyle deliller ki açıklıkta, netlikte sanki nur gibidir, ışık gibidir. Arevî'us-Sıbîr. Bu Ebû İssem İsfahani'den, Mutezile alimlerinden. Ondan rakk edilmiş. El-Khâb-i Su, beşincisi. En-nel-lûrâhûnâ ut Buradaki nur, ta'at manasıdır. Ey-mesele ta'atillâh fî kalbîl-u'min. Bunun manası, mü'minin kalbinde Allah'ın ta'ati demektir. Ali ibn-i Abbasin, fî rivayetin ukram. Bir başka rivayette, Abdullah ibn-i Abbas'dan bunu dakle edilmiştir. Kemüşkâtin, fîhâ musbâh. Müşkât arkadaşlar, Buradaki oyuk. Köylerde filan olur ya da eski e, yapılarda duvarda böyle kandil için uyulmuş bir yer olur. E, hani etrafında bir şeyler olması, yangın çıkarması falan diye. Kandillik duvarın içine uyulmuş kandil. Kandillik manası. Müşkatin fi hamusbah. İçinde e, lamba olan bir e, oyuk gibidir duvardaki <gülüyor> Diş diyebiliriz belki. El-Müşkâhu hiye'l-kuvvetu fil hâyatihim. Müşkâh duvardaki bir oyuktur, diştir. Yud-a-u aleyha Onun üzerine bir cam konulur. Sümme yekûr-ül-üsbâhu-khalife tilke Sonra bu camın arkasına o lamba konulur. Kandil konulur. وَيَكُونَ لِلْكُوَّةِ بَابٌ اَخَرُ Bu oyuk için başka bir kapı olur. يُوْدَعُ الْاِصْبَحُ فِيهِ Oradan اُولَمَّ قَنِّ الْكُنُورِ Eski zamanda ışığın ıı, bulunmadığı dönemlerde efendim bunlar bu şekilde uygulanmış. Vakıyla denildi ki başka bir görüş اَلْمِشْكَاتُ اَمُودُ الْكَدِّيِّ eski şeyleri düşünün. E, gaz lambalarını eski gaz lambalarını düşünün. E, onların e, kandillerin böyle fitilleri olur. اَلَّذ۪ي ف۪يه۪ الْفَت۪يلَتُ O fitilin olduğu, yakılan fitilin olduğu e, Abud, abud direkt demek yani ince uzun şey, kandilin fitilinin olduğu şey. Müşkat denir diyor ama daha çok kabul gören görüş birincisidir. وَهُوَ مِثْلُ الْكُوْوَّتِ Bu da o, o yük gibidir. وَالْمِصْبَحُ وَالْصِرَاجُ Müsbah demek, sirac, ışık demektir. وَقِيلَ اَلْمِصْبَحُ وَالْكَدِّيلُ Müşket demek, kandil demektir denemdi. وَالْمِصْبَحُ وَالْفَتِيلَتُ Müsbah da o fitildir kandilin. Kim demiş bunu? عَنْ مُصَاهِدِينَ Mücahit bir Cebir'den dökülüyor. El-Bisbahü fi-Zucâjetin. Sesim geliyor mu arkadaşlar? Bazıları kesik kesik diyor. Ses geliyor mu? Evet. Arkadaşlar, yapacak bir şey yok. Yani kesik kesik geliyorsa da yapacak bir şey yok. Demek ki, İnternet da bir problem var. Yani bak bazı arkadaşlar rahat alabiliyorlar demek ki sesimi. Sizde de problem olabilir. El-Zucâjetu el fi-Zucâca cam içerisindedir. Ey-verke-s-siravu fi-Zucâjeti O ışık bir cam içindedir, fanus içindedir. Ve faîdetu ihtisâsız zucâjeti biz zikri. Burada özellikle camın zikredilmesinin faydası nedir? Ne ifade eder bu? Ennehu asfal cevahiri. Bu en saf olan maddedir. Yani içini en iyi gösterir, yansıtır. Vel mısbahü fihi ondaki lambada add Daha çok ışık verir. Işığı daha iyi yansıtır. El züccacetu kendi bu sanki imcimsi bir yıldızdır. E Bu cam büyük aydınlatıcı bir yıldız gibidir. Ela Öyle bir cam ki, e, öyle bir yıldız ki. berraklığında ve nurihi ışığında ve ve yine temizliğinde berraklığında neye benziyor? Inciye benziyor. Inci gibi bir yıldız. وَاِذَا جَعَلْتَهُ مِنَ الدَّرْئِ Eğer bu durri kelimesini dur inciden değil de dara eden geliyor dersen onu الدَّفْعُ ki درا درا اداه دفعا كما كثير يعني ا ائتي دمتر وضافه ائتي دمتر فبعده وضبط الكوكب الدري وبارسه شو هو المدفع السريع الوقعي في الاقضاض يعني ا çok süratli bir şekilde çok süratli bir şekilde e, o ışığı e, yansıtan manasına gelir. Süratli bir şekilde ışığı e, yansıtır. وَيْكُونَ özellikle اَقْوَى يَطَوْئِهِ Bu da onun e, ışığının parlaklığı açısından e, daha yani güçlü olduğunu gösterir. Ses <Gülüyor> ses arkadaşlar iyi geliyordur inşallah. Sesi mi arkadaşlar? Arkadaşlar duyuyor musunuz beni? Arkadaşlar duyuyor musunuz beni? Ses gitti mi?